Selamun sevgili kardeşim, hayırlı sabahlar, sabahın şerifiniz hayır olsun, hayırlara vesile olsun. İnşallah sabah beraberliğimizde. Abdülgadir Genelster'ın sabah okuduğu dualardan, e, salı günü okuduğu salat-ı şeriflerden beraber okuyalım. Kısa bir selam şerifesi e, var. Pazar günü evet vird'i var. Önce bir di okuyalım. Bir demek yani sürekli okudu ayet ya da dualar manasında. Allahu Binalahi Ne إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. <Külüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu lladî la ilâhe illâ huwal halîmur rahîm ul fâlul latîful velîl hamîd. El velîl hamîd es saburur rashîdur rahman. Rabbizqni birda hilmika alayya hatta Abteh jebihi fi ıaralimi, falā aşhed fil al-kon, falā fil fi illa ma yaktadıf sukuti ve rızai, al-hak ve amr al al Evet, çok güzel duayım, şey gitti. insan oğlum Allah'ı sevdiğini söylen ama Allah başına bir şey verdi mi kıydan, kenardan, içeriden, dışarıdan bir taraftan da isyan eder. Allah'ım diyor, bana senin hülminden öyle nasip ver ki diyor, beni rahatlatan bir nasip olsun. Dışarıdaki bütün varlıklarda e, senin hükmüne karşı içimde bir sükunet olsun rıza memnuniyet olsun zaten sen haksın emrin de yaptıkların da hak sen halimsin sen rahimsin yani insan Allah inancının en doruk noktası Allah'ın ve inandığın Rabbin yaptıklarına karşı teslimiyettir kalbin kabul etmesidir Başıma şu geldi, bu geldi, şu şöyle, bu böyle, niye böyle, neden böyle. Bu isyanlar sözlü oldu mu zaten dışarıdan şahit de tutarsın. Ama sözlü olmaz ama içeriden hâlle, hareketle, davranışla Allah'ım bana bu şeyleri niye verdin, benim kaderim niye böyle diye isyanı basar diyor. İşte bunlar gitmezse tam bir tevekkül, tam bir iman, yakini bir iman oluşmaz. Rabbi eşe hedini mutlaqen fa'aliyetik fi kulli maf'ul hatta la ara fa'ilen gayrak evet ya rabbi o derece ver ki diyor beni senin gerçek bütün işleri yaptığını görebilen müşahede edebilen senden başka bu işi yapmadığını bilen ve buna kalbi mutmain olmayı nasip eden. Demek ki her ister kol yapsın, ister e, kainatta diğer insanların yaptıkları hepsi gerçek manada gerçek hakiki failin Allah olduğunu müşahede etmek, onun hikmetini anlayabilmek makamı, müşahede makamı. <gülüyor> Mutmainen hatta Cereyan ekdar ki kudreti nasıl hareket ettiğini bile diyor. Senin gücün, hareket noktasını, nasıl hareket ettiğini, niye hareket ettiğini, neden o işi yaptığını bütün bu sırlara müşahede etme. Müşahede ile görmek bazen görmek denir o müşahededir. Minqadeni külle hukmin ve vücudin ayniyen ve gaybiyen ve barzahiyen. Evet. Evet. Öyle Allah'ın gücünün hareketi, cereyanı var ki her hükümde bizatihi her varlığın varlık var olmasında yok olmasında ya da bu ikisi arasında varlık ve yokluk arasındaki durumlarını daha henüz varlığa çıkmadan önceki durumları bilebileyim. Buna müşahede gerçek failinin sen olduğunu orada takip edeyim. Çok büyük bir makam değil mi? Ya na fi khanruha emrihi fi külle aynin Evet, her e, varlığın zerresinde oradaki işin, olayın, ruhunu e, üfleyen, onu can veren, o düşünceyi hayat veren Rabbim. اِجْعَلْنِي مُنْفَعِلًا fi كُلِّ halin Her halde, her halde, her durumda, her pozisyonda, her değişimde beni ona münfa'il eyle. Münfeil demek o olaya aşina eyle. اَنْ ظُلُمَاتِ تَكْو۪ينَاتِ Tekvinin e, karanlığından tahviline her halin değişimden değişme uğraması Tekvinat, varlık, varlık demekti burada. Yani varlıktaki bu oluşumun karanlık noktaları olur. Herkese aç aşina olabileceği nokta değildir orası. İşte o noktalarda bile diyor, bir varlığın haldin hale, girişinde beni ona munfail eyle. Aman Allah, ne, ne güzel bir yaklaşımmış. Ve mehek fiali ve fialel failin. oradan işte benim kendi fiilimi görmeyi yok eyle. Ve diğer failler, fail yani sebebi fail olan e, efendim olaylarda kendi fiilini değil de Allah'ın emrini, muradını, arzusunu o fiillerde yapılması da ama çok ince bir nokta değil mi? Ahadiyeti fi ahadiyeti fi'like kendi ya fiilinin ahadiyetinde beni yok eyle kendi muradın neyse orada beni onu yapmaya muhtedir ve orada devamlı senin gücünü görmeyi bana nasip et Ve tevelleni ve tevelleni bi cemili hamidi ihtiyari keli fi cemi'i teveccühati. Bütün teveccühatımda yönelmemde ne işe nereye ne, ne yapmak istiyorsam oralarda evet senin seçme, ihtiyar etme güzelliğin e, de bana yönelmeyi nasip er. ve bana yönel. Ve efni minni iradeti ve sabr ve sabır ve seddidni ve rahmni ve Evet dikkat buyurun. Benden benim isteğimi fani eyle. İrademi benden al. Bana sabır, sabrı cemil ver. Beni imanında, irademde kavi eyle. Ve bana acı. Bu konuda bu ağır bir istek. Çok yüksek bir makam. Burada, burada diyor, bana acı ve bana güçlü bir irade ver. Vesbihni ya latifel einaye bi ma'iyyet hasse minke senden olacak çok özel bir maiyet ile ey latifi inaye inayesi latif olan Rabbim beni her sabahımı böyle eyle. Her sabah kalktığımda senin bu maiyeti hasan ile bir maiyet ile bana muamele etmeni acımanı ve inancımı güçlendirmeni bana bol sabır vermeni irademi benim özel nefsani irademi yok etmeni ve senin bütün e, ihtiyarını, bütün işlerimde beni yönlendirsin. Yönlendirmeni istiyorum Allah'ım diyor. Ve hakkıkni bi kurbi kellezi la vahşet mahu ya Rahman ya Selam. kendisiyle beraber olunduğunda ya da Allah'ın birine kuluna maiyet hasa ile yaklaştığında orada vahşet olmayan, korku olmayan, yanlışlıkların olmadığı Rabbim bu kurbiyetinle, yakınlığınla beni tahkik ve gerçekleştir. Sen Rahmansın, sen Rahimsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Aslında çok e, derin ifadesi olan, çok zengin ve bunu sürekli bir halinde yapan insanı düşünün artık. <gülüyor> Aman Allah'ım ne büyük zenginlik ya, ne büyük bahtiyarlık. Yani kulun kendi iradesini Allah'ın varlıklarına, var ettiklerindeki murad-ı ilahiyesine ve irade-i teslim etmiş olması kadar güzel bir şey yoktur. E, kelam alimleri şöyle diyor: böyle ya işte o ayrı o minimal olanlardan hareketle var olan gerçekleri anlatıyor. Ama bu kulu kendisine verilen emaneti Allah'a teslim edip tamamen o e, ilahi irade-i subhaniyeni ihtiyarı subhaniyeni fiillerdeki, ihtiyari fiillerdeki bütün işlerde zaruri fiillerde zaten Allah iradeye sahiptir. Ama kullara bağlı ihtiyari işlerde ise o iradeyi, e, nefsi Allah'a teslim etmiş olmanın ve oran, onu ederken oradaki bütün zorluklardan kurtularak, bütün işlerde faile hakikinin sırlarına sahip olmayı özel bir istekle, istekte bulunarak virti halinde her gün sabah kalkınca bunu söylemiş. Aman Allah ım. ya böyle söyleyen insanda sen de varırsın hata ararsın. Böyle yaşayan insanlar da varırsın. Bu niye bunu böyle yaptı? Aynı şu e, Musa Aleyhisselamla biri e, Hızır Aleyhisselam yolculuğu. Evet salı günü yine e, bu mübareklerin Salavat-ı Yevmis Sülasa Üçüncü günde yani salı günü, pazar testi salı üçüncü gün Yapmış olduğu salavat-ı şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna ne temesselu bihi ve nete şefa'u bihi ve nete şefa'u ileyk صاحب الشفاة الكبرى والوسيلة الوظمى والزريعة العذراء والمكانة العليا والمنزلة الزلفى وطابقوا سيد أو أدنى en tuhakkiqana <Sessizlik> bihi zaten ve sıfaten ve esma'en ve ef'alen ve es'ara. Hatta la nerâ ve la nesme'u ve la nehus ve la necide illa ileyk. Evet, burada ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Tevessülümüz sanadır. Biz sana tevessül ettik. Ne tevessül ettikse Allah'ım senden şefaat diledik. Ne şefaat, neyle, neyi şefaat aracı olarak kullandıksa biz şefaatı da senden diledik. Sen ki şefaati kübra sahibisin. Sen ki vesileti uzma sahibisin. Sen ki zeriati uzura sahibisin. Sen ki mekaneti ulya sahibisin. Menzile-i sahibisin. Kullarını kendisine bir ok ondan daha az ya da iki ok ondan daha az yaklaştıran kâbe-kavseyn sahibisin. Ya Rabbi bize zatına, sıfatına, ismana, fiillerine, eserlerine, varlıklarına karşı öyle bir gerçek öyle bir hakikate yaklaşım nasip eyle ki orada senden ve senin gücünden başka senin fiillerinden başka senin isimlerinden başka bir şey. Ne duyalım, ne hissedelim, ne de bulalım. Ancak seni. Bütün varlıklarda seni duyup, seni hissedip, seni bulalım. Aman Allah. Çok güzelmiş değil mi? İlahi Seyyidi Bifadlike ve rahmetike eselke tecaale huyyetena aile huyyeti fi evveli في أبليه ونهايته بوضحلته وصفاء محبتي وفوات الأعوار بصيرته وجميع أسرار سريرته ورحيم رحمائه ونعيم أمائه <Gülüyor> evet. İlahi seyyidim. Fazlın ve rahmetinle senden istiyorum Allah'ım. Efendim seyyidim. Vücudumu, hüviyet kişiliğimi, varlığımı, özümü, kendimi manasını çalışayım. <gülüyor> eninde sonunda, başlamışta ve sonunda her işin her işin başında sonunda senden olan bir hüviyetle <gülüyor> senin desteklediğin, senin sevginle maiyet bahşetti. Tecellinle, müşahedenle donattığın bir kişilik haline getir ki orada senin safanı görelim, senin muhabbetine erelim, senin e, mahiyetinden oluşan manevi bir varlık haline gelelim. Senin basiretin nuruyla gönülleri açılmış hale gelelim ve senin sırlı esrarın cevami halini bulalım. Ve merhametin rahmetiyle tecelligah olalım. Senin nimetlerin Naim'i olalım diyor. Dolayısıyla çok zengin bir kelime dağırcı varmış bana. Ee, ayrıca o makamın sahibi olduğu için bu yüksek makamların seviyeyi, maliyeti, subhaniyeni, kula tecelli ettiği anın çeşitli yönlerini izaha çalışıyor. Allahümme inna nasel kebija hı nabihi k muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem almafırat ve rıza ve kabulün kabulen kabulen tamla tekila ila anfasına tarfetayin Allah efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki nabiimiz efendimizdir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdir onun ee, senin yanındaki peygamberlik makamı, cahı, hürmetine, senin yanındaki sevgi, si hürmetine, senin bizi mağfiret etmeni, senin bize rızanı göstermeni, vermeni, bizim her şeyimizi, duamızı, güzelliklerimizi kabul etmeni, tam bir kabul ile kabul etmeni istiyoruz. Ve istiyoruz ki Nefsimize göz açıp yumana kadar dahi olsa onun eline bizi bırakmayasın. Ey icabeti güzel Rabbim, Yani amel mucib. Fekadda khaledda khil ya Mevla'ya bin cahinebiyyik Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve sellem. <tü för attus trazer> فَإِنَّ غُفْرَانَ ذُنُوبِ الْخَاطِئِينَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ بَرٌّ وَفَاجِرٌ كَكَثْرَةِ السَّمْكِ فِي بَحْرٍ جُودِكَ وَاسِعٍ الَّذِي لَا سَاحِلَ لَهُ فَقَدْ قُمْتَ وَقَوْلُكَ حَقٌّ مُبِينٌ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Sallallahu taala aleyhi ve alihi ve sellem bi'cma'in. Evet, çok güzel bir şey. Evet. Zaten kim nereye ulaştıysa kim hangi mazhariyete ulaştıysa o Nebi Muhammed Mustafa'nın makamı senin yanındaki değeri hürmetine ulaştı ya Mevlam. Aslında senin kulların, varlıkların günahını bağışlaman evvelinden sonuna kadar bütün varlıkların bütün günahların hepsi İyilikleri, günahları, kötülükleri, iyili ne varsa hepsi senin e, hadsiz ve hudutsuz e, genişliğinde olan e, cüdu rahmetin denizinde ne ki, ne değeri var ki, ne değeri olabilir ki, ne kadar yer işgal edebilir ki, <gülüyor> sanki denizde bir damladır diyor sen dedin ki Rabbim ve senin sözün hakkı mubin ve gerçek, ayan beyan gerçektir. Ben seni ya Muhammed, alemlere rahmet olarak gönderdim. Efendimiz'e salatü selam olsun. Onun Ali ehli beytine, arkadaşlarına, sahabesine, hepsine salatu selam olsun. ربي اني وهن لازم مني مشى على الراس شيبا ولما كنت بين دعائك يا ربي شقيا ربي اني ما سن يضر انت ارحم الرحيم ربي اني لما زلت إلي من خير فقير يا عون الدعفاء يا عظيم الرجاء يا منقز الغرقاء يا منجي الهلك يا نعم المولى يا مان الخائفين لا إله إلا الله العظيم العليم La ilaha illallah, Rabbi'l Arş'in Azim. La ilaha illallah, Rabbi'ü Cemâvat, ve Rabbi'l Ardı ve Rabbi'l Arş'in Kadir. Evet. <gülüyor> Bazı kardeşimiz belki hemen Türkçe'si verilmiyor diyor ama kelimelerin. <gülüyor> bir bütünlüğü bozulması diye kelime kelime değil de hem de manevi zevkine katkıda bulunur diye tüm okuduktan sonra veriyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerden birkaç ayeti tevessüle sebep kılarak tevessül aracı olarak ayetleri okuyor. Rabbi inni ve henel azm-ı minni ve işteala ra'as-u şeyba ve lem bi dua rabbike şakiyya Evet. Ya Rabbi yaşlanmış Perişan haldeyim. Ne kemikler güç var, ne gençlik kalmış, e, saçım ağarmış, gücüm kalmamış. Evet, bu halde sana dua ediyorum. Ya Rabbi benim duamı şakilerin duası gibi geri çevirme. Rabbim bana zararlar ulaştı. Her tarafımdan sıkıntılar, belalar beni buldu ki bunların hepsi biliyorum sendendir, sen erham Rahim'insin. Eğer bir nedeni var da, bir imtihansa, bir belanın elbette bir sebebi var. Bana acı, beni bu durumdan kurtar diyor. Bunu Yunus Aleyhisselam söylemiş. Rabbi inni lima zelt min hayrin Evet. Ya Rabbi bana, Hayırları ver. Fakirlere verdiğin güzel hayırlardan. Ya zayıfların yardımcısı, ya ümidin kaynağı, ya sapıp gidip yolunu azdırmış, sularda boğulmuş olanların tek kurtarıcısı, helak olmuşların tek kurtarıcısı, Ey bütün kulların Mevlası, ne güzel Mevlasın. Ne güzel emniyet. Emniyetin en güzeli sendedir. Sen ki azim, sen ki halimsin. Sen Rabbu Arş'ı azimsin. Senden başkası yoktur. Kurtaracak, sığınacak. Allah'ım, sen gökteki katların da Rabbi, yeryüzünün de sen Arş-ı Kerim'in Rabbisin. Allahümme salli ve sellem alel ekmel vel gut'u bir rabbani'il eftal tırazi kulletil iman ve madenil juhud vel ihsan sahibu lihme bil semaviyya vel ulumi leduniyya Evet, daha devam ediyormuş, varmış bayağı bugün. Allah'ım, cami Ekmel, Kutb-ı Rabbani-i Efdal, Tiraz-ı Hullet-i ve Madene-i cud olan, sahibi ül i Semaviyeti ve Ulviyeti, yani, e, Senin, gayb Aleminden Gelecek, Ledünni ilimlerin Sahibi, semavi, bütün himmet ve gayretlerin sahibi, ihsan ve vücudun madeni, imanın hullesi, ee, yani imanın e, kaplayan bir büyük cübbe manasında, yani bütün imanla ilgili mesele ona bağlı, onun üzerinde ve Rabbani kutbu Allah'ın en eftar Allah'a inanmışların zirve noktasındaki Zat-ı Mübarek kutbu ve bütün olgunlukların sahibi olan Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Amin. Allahümme salli ala men khalaktel vücudel eceli ve rakhasta lenel eşyaya bi sebebi Muhammedin el-Mahmud sahibul Mekke'rim ve'l-Cedd ve âlihi ve sâbihin aktâ bin sâbiqîn ila cenâbin el cenâb Allahum Balıkları kendi sebebiyle onun sebebiyle yarattın o Muhammed'e selat selam olsun Ona Eşyaların kullanımında, tevessülünde bizim için ruhsat verdin. Onu Muhammed-i Mahmud eyledin. Övülmüş Muhammed kıldın. Makamların en üstünü ona verdin. O ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mekarimi, vücudun sahibidir. Ona, aline, ehli beytine, ashabına, O eshabı ki, geçmiş bizden önceki dinin köşe taşlarıdır. Onlara ne güzel iyilikte bulundun. Onlara ne güzel yakınlıklar verdin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin nuril behih. وَالْبَيَانِ الْجَلِيمِ وَالْلِسَانِ الْعَرَبِي وَالْدِّينِ الْحَنَفِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ المُؤَيِّدِ بِالْرُوْهِ الْأَمِينَ وَالْكِتَابِ الْمُبِينَ وَخَاتَمِ النَّبِينَ وَرَحْمَةِ اللَّهِ لِلْعَالَمِينَ وَالْخَلَائِذِ أَجْمَعِينَ اYVET Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nuru bihidir. Yani balıkların nurudur. beyan celidir. lisan arabi, dini hanefi üzeredir. O alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberdir. O ruhu emin ile, cibril ile davası teyit edilmiş peygamberdir. Ona kitab-ı mubin gelmiştir. O hatemin nebidir o alemlere rahmet olarak Allah'ın gönderdiği rahmetidir ve bütün varlıklara rahmettir. Ona salatu selam olsun. Amin. Allahümme sellim salli ve Selim ala men khalaktahu min nurik ve cealte kelamehu min kelamik ve fedalteu ala enbiyaike ve evliyaike مَجَالُ التَّنْسِيرِ أَتَمٌّ إِلَيْهِ وَمِنْهُ إِلَيْهِمْ كَمَالُ كُلِّ وَلِيٍّ لَكَ وَهَادِي كُلِّ مُضِلٍّ عَنْكَ آتِي الْخَلْقَ إِلَى الْحَقِّ تَارِكًا الْأَشْيَاءَ إِلَيْكَ وَمَا دِنِ الْخَيْرَاتِ مِنْ فَضْلِكَ وَخَاتَمْتَ عَلَى ve kanef zul Allahi alayi kazi ma alqaimi fi leylik alcaimi lakin fi nari ve laaimi bi kafik jinalik. Evet yine Abdullah'ın isterim. nasıl seva şefi getirmiş. Allah sen onu kendi nurundan yarattın. Ona selat selam olsun. Onun kelamını kendi kelamını eledin, sahip çıktın. Onu bütün diğer enbiya ve evliya'ya üstünün faziletli yarattın, kıldın. Onu çalışmalarını, gayretlerini kendine ve her türlü velinin hidayetini ve yoldan çıkmasını yine kendine bağladın. Ona halktan hakka gidişi verdin. Bütün varlıkların varlığı ya da terki senin için Senden dolayı sen iyiliklerin madeni ve şu ilahi hitabın sahibi oldun. E kâne fadullâh aleyki azîmâ. Allah'ın sana fadlı keremi çok büyüktür. O ki Muhammed Mustafa gece hep kaim oldu gündüzleri oruçlu Allahumme salli ve ala halifen fi yaratıkların arasında halifen olan Muhammed Mustafa'ya selat selam olsun Ki onun babası da babamız da Hazreti Adem de yeryüzünün halifesi El müstaghine bin zikrik المتفكر في خلقك والأمين لسرك والبرهان لرسلك الحاضر في سرائر قدسك والمشاهد إلى جمال جلالك سيدنا مولانا محمد المفسر لآياتك والظاهر في ملكك والغائب في ملكوتك والمتخلق من صفاتك والداعي إلى جبروتك الحزرة الرحمنية والبردة الجلالية والسرابيل الجمالية العريش السقي والحبيب النببي والنور البهي والدر النقي والمسماء القوي Salallahu Teala Aleyhi ve Ala Alihi ve Sabihi, Kema salleyte la İbrahim ve Ala Alihi İbrahim, İnneke Hamidun Mecid. Evet, son kısmında birlikte manasına bakalım. Allah'ın varlıktaki, senin halifen olan Muhammed Mustafa'ya. O ki hep seni zikirle meşgul oldu. O ki bütün varlıklarında hep seni tefekkür etti. O senin sırrına hep emindi. En güvenilir insan oydu. Ve bütün diğer peygamberlere burhandı. Bütün mukaddes sırlarında hazır ve ona bakan onu bilen ve her türlü celali'nin cemaline müşahede eden oydu. O Efendimiz, Seyyidimiz Muhammed Mustafa'dı. O bütün ayetlerini ve alametlerin tefsir edeneydi. O bütün varlıklarında sevgisiyle zahir olmuştu. O bütün meleküt aleminde, melekler aleminde de gayib olan, aranandı. O bütün sıfatlarınla ve inneke la ala hulukun azim buyurduğun bir peygamberdi. O ceberut alemine davet eden, senden korkulması, senin azamından kaçınılması gerektiğini söyleyen peygamberdi. O Hazreti Rahman'ına, Bürde-i Celal'ine, serabil Cemal'ine, Arşu Saki ve Habibine Bevi, Nur O dür nakiidir, o müsbahı kavide. ona salat selam olsun. Onun aline, ashabına nasıl ki İbrahim'e ve onun aline salat selam ettiğin gibi Rabbim ona bol bol salat selam eyle. Çünkü sen hamitsin, sen Mecid'sin diye bitiyor. Sevgili kardeşler. Demek ki gerçekten seviyesi yüksek olan insanların sesinden, kalbinden, kelamından, konuşmasından, onunla beraber olmaktan hemen farkına varırsınız. Yani uçağa bindiniz mi hemen ne dersi uçakta olduğunuzu bilirsiniz. Ah merkebe binerseniz merkepte olduğunuzu da bilirsiniz. O belir de, belli eder kendisini. O pozisyondan hemen anlarsın. Araba. Efendim, ite kalka gidiyor, yavaş yavaş Efendim, benzin tüketmek üzere ara sıra sarsan bir arabaya binmekle son model arabaya binmek arasında fark var. Bu alimler büyük insan dediklerimiz ama bunlar böyle bir şey. Sözleriyle hemen fark ettirir kendisini. Dualarıyla evet, salı günü böyle okurmuş. Yine salı günü e, virtlerinden bir virt daha okuyalım. Sonra bugün dua bölümü. Salı günü Abdülkadir Gela'nın Tarikatın, 12 tarikatın piri diye bilinen ve Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz'in soyundan gelen bir zat-ı mübarekden bahsediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim İlahi ma ahlemek alenye men asak <gülüyor> ve ma akrabeke min daak ve ma atıfek ala men selek. ve ma rafek bimen emlek Nenzellezî selken ev takarrebe mink feabatte eharabe ileyken fetarat lekel halqu Evet ilah ediyor Sen sana şane durana ne güzel de sabredersin Sana yaklaşarak dua edene ne güzel yakınlığını verirsin. Ne hoş, ne güzel davranıyorsun. Senden bir istek olunca. Bir şeye sahip olmak isteyene ne güzel rauf oluyorsun. Birisi senden bir şey isteyince ne rauf ne de güzel rahimsin. Allah biliyoruz ki sen birine bir şey haram edersin, vermezsin. Sen birine de bir şey verdiyse kimse alamaz. Ve senden uzaklaştıysa kimse onu sana yakınlaştıramaz. Senden kaçan kulu kimse sana getiremez. Hatta Emir de senindir. Müşahede ettiğimiz varlıklar da göremediğimiz alemi emirdeki melek melekût alemi de senin emrine amadadır. İlahi etraket uazibuna. Ve rahî, bina Allah'ım. Şu kalplerimizde sana inanmışlık varken, senin birliğine, tevhidine inanmışken bize azap mı edersin? Bize azapta mı bırakırsın? Haşa. Ve ma khanu kuntifâl ve le in faate tenjemâun maqam min zâleme lek فَبِالْمَكْنُونِ مِنْ أسمائك وَمَا وَعَرَتْهُ الْحُجُبِ مِنْ بَهَائِكَ أَنْ تَغْفِرَ <رالي> لِهَذَا النَّفْسُ الْهَلُوءِ وَلِهَذَا الضَلْبِ الْجَزُوعِ الَّذِي لَا يَصْبِرُ لِهَرِّ الشَّمْسِ فَكَيْفَ يَصْبِرُ لِهَرِّ نَارِكَ يَا حَلِيمٌ يا عظيم يا كريم يا رحيم اللهم إنا نعوذ بك من الزلل إلا لك ومن <مينا> الخوف إلا منك ومن <مينا> الفقر إلا إليك Allahümme kemâ sunta wujûhünâ ente sadrün gayrikem fe suney diyene ente tem temted gayrik la ilahe illa lan tenşubhanek inni kuntu min az-zâlimin rabbil Evet sevgili kardeşim. Ya. Ya Rabbi, bize zulmedenlerin eline bizi bırakır mısın? Bütün var olanlar senin esmanın zuhurundan bütün balıklar senin esmanın zuhurundan var olmuştur. Şu perişan nefsime beni bırakma. Şu acı çeken kalbime yardım et. Merhametinle muamele et. Ki şu güneşin hararetine dayanamayan Nasıl olur da senin azabının hararetine dayanabilir ki sen halimsin, sen azimsin, sen kerim, sen rahimsin Rabbim. Zelilliğimiz ancak sana olsun, senin yanında düşük olalım ama kullarına değil. Korkumuz ancak senden olsun, muhtaçlığımız da sana olsun Allah. Im. İhtiyacımız sana olduğu gibi secdemiz de sana olsun. Senden başkasına el açacak duruma sokma ya Rabbi bizim. Evet. selamünaleyküm. Burada bitirelim.